Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Kitab-ül Hac Hac kitabı 1. Hac'ın vücubu, fazileti ve yüce Allah'ın şu kavli babı Ona bir yol bulabilenlerin beyti hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır kim küfür ederse şüphesiz ki Allah alemlerden ganidir. Ali İmran suresi 97. ayet. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhu şöyle demiştir. Erfan İbn Abdullah, Elfazl İbn Abbas Resulullah'ın redifi yani hayvan üstünde peygamberin arka tarafına binmiş kimse idi. Hasam kabilesinden genç bir kadın Resulullah'a geldi. Bu sırada Fadl kadına, kadında Fadl'a bakmaya başladı. Peygamber de Fadl'ın yüzüyle, yüzünü eliyle kadından başka tarafa çevirmeye koyuldu. Ya Resulallah, Allah'ın kulları üzerinde haç hususundaki farizası babama çok yaşlı ihtiyarlığında erişti. O deve üzerinde sabit duramaz haldedir. Binaenaleyh, Kendisine vekaleten ben hac edebilir miyim diye sordu. Evet vekaleten hac edebilirsin diye cevap verdi. Bu sual ve cevap veda haccı sırasında vaki oldu. 2. Yüce Allah'ın şu kavli babı. İnsanlar içinde hacce ilan et. Gerek, yaya, gerek uzak yoldan gelecek arık develerin üstünde biniciler olarak sana gelsinler. Ta ki kendilerine ait olan menfaatlere şahit ve hazır olsunlar. Hac suresi 27-28. ayetler. Ficacen Nuh suresi 20. ayet. Geniş yollar demektir. İbn-i radıyallahu anh şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Zulhu-i Fedev devesine binmekte. Sonra da devesi kalkıp doğrulasıya deyin, okumakta okumaktayken gördüm. Bize El-Evza'yı tahtis etti. O, Ata İbni ebi Rabah'ı Cabir İbni Abdullah'ın şu hadisi tahdis ederken işitmiştir. Resulullah'ın yüksek sesle terbiye okuması Zülhuleyfe'den devesi onu dün düz doğurduğu sıradan itibarındır. Bu hadisi Enes İbni Malik ile İbni Abbas'ta rivayet ettiler. 3- Tevazur için deve semeri üzerinde hac etmek babı. Ve Eben İbni Yezid şöyle demiştir. Bizim Malik İbni Diner tahdis etti. O da El-Kasım İbni Muhammed'den, o da Ayşe'den ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin beraberinde erkek kardeşi Abdurrahman'ı göndermiş ve Abdurrahman da Ayşe'yi devesinin hülkücü miktarında bir küçük semeri üzerinde taşıyarak senin'den umre yaptırmıştır. Ömer radıyallahu anh da hac yolunda deve semerlerini bağlayın. Çünkü hac iki cihadın biridir demiştir. Muhammed İbni Ebi Bekir el-Mukaddemi de dedi ki bize Yezid İbni Züray tahsis edip şöyle dedi. Bize Azmet İbni Sabit tahsis edip etti ki tutnu Abdullah İbni Enes de şöyle demiştir. Enes i̇bn Malik cimri olmadığı halde deve sömeri üzerine binmiş olarak hac etti ve Resulullah'ın da binit devesi aldığını ve eşyalarını taşıdığı halde devesinin sömeri üzerine binip hac ettiğini tahdis etti. Bize Eymen İbn-i Nail tahdis edip şöyle dedi. Bize El Kasım i̇bn Muhammed Ayşe radıyallahu anh'tan tahdis etti ki Ayşe ya Resulallah sizler umre yaptınız halbuki ben umre yapmadım dedi. Bunun üzerine Resulallah ya Abdurrahman kız kardeşin Ayşe'yi götür de ona tenimden bir umre yaptır buyurdu. Abdurrahman bu emri akabinde Ayşe'yi dişi devesi üzerinde arka tarafına bindirip taşıdı ve bu surette de Ayşe umre yaptı. 4. Meblul Hacc'ın fazileti babı. Ebu Hureyre anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amellerin hangisi en faziletlidir diye soruldu. Peygamber Allah'a ve Resulü'ne iman etmektir buyurdu. Ondan sonra hangisi denildi? Peygamber Allah yolunda cihat etmektir buyurdu. Ondan sonra hangisi de denildi? Mebrul yani makbul olmuş. içine günah ve riya karışmamış hacdır buyurdu. Bize Habib İbni Ebi Amre Talha kızı Ayşe'den o da müminlerin annesi olan Ayşe'den haber verdi. Ayşe ya Resulallah biz cihadı amellerin en faziletlisi görüyoruz. Binaenaleyh biz cihat etmeyelim mi diye sordu. Resulullah da hayır siz kadınların için cihadın en faziletlisi mebrur hacdır buyurmuştur. Ben Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan işittim. Şöyle dedi, ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Şöyle buyuruyordu. Kim Allah rızası için hac yapar da cinsi münasebette eden, onu davet eden hareketlerde bulunmaz, taat yolundan dışarıya çıkmaz ise, o kimse günahlardan sıyrılıp, anasının onu doğurduğu günkü gibi tertemizlenmiş olur. 5. Hac ve umra bir katlarının fark edilmişi babı. Bana Zeyd İbn-i Cübeyr etti. Kendisi Abdullah İbn-i e konağında iken gelmiştir. İbn-i de kıldan bir çadırı bir de çadırın sahnından yukarı tarafına aykırı çekilmiş büyükce perdeli yeri vardı. İbn-i Cübeyr dedi ki ben İbn-i e, benim nerede umre yapmakla caiz olur diye sordum. i̇bn Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mikatları farz, yani tayin buyurdu. Necid ahalisi için karnı, Medine ahalisi için Zulhuleyfe'yi, Şam ahalisi için de Cuhfe'yi tayin buyurdu, dedi. 6. Yüce Allah'ın bir de azıklanın. Muhakkak ki azığın en hayırlısı takvalı olmaktır. Bakara Söylesi 197. ayet, kavli, babı. Bize Şahabe Verka'dan, ona da Amr İbni Cinar, o da ikrimeden tahdis etti ki İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Yemen ahadisi seferde ve hac müddetince gerekli olan azıkları hazırlamaksızın ve bizler Allah'a dayanıp güvenen kimseleriz diyerek hacca çıkarlardı. Nihayet Mekke'ye geldiklerinde de insanlardan azık isterlerdi. Bu sebeple Yüce Allah bir de had seferinde yetecek miktarda azıklanır. Muhakkak ki azığın en hayırlısı da takvalık olmaktır. Yahut da insanlara yük olmaktan korunmaktır. Bakara suresi 197. ayetini indirdi. Bu hadisi Sufyan İbni Uyeyne, Amr İbni Dinar'dan, o da ikrimeden Eden, İbni Abbas'ı zikretmeksizin mürsel olarak rivayet etmiştir. 7- Mekke ahalisinin hacı ve umre için yüksek sesle terbiye okuyacakları yer babı. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine ahalisi için Zulh Şam, Mısır, Mağrib ahalisi için, için Cuhfe'yi, Necd ahalisi için Karnel Menazil Merkimi, Yemen ahalisi için Yelemlem'i, İhram'a girme mikadı tayin etti. Bu yerler hac ve umre yapmak isteyen bu memleketler ahalileri ile diğer memleketler halkından yolları bu yerlerde gelen kimselerin nikatlarıdır. Bunlardan başka bu nikatla Mekke arasındaki yerler halkı da hacı inşa etmiş bulundukları mahzden ihrama girerler. Hatta Mekke'lerde Mekkeden ihrama girenler. 8. Medine ahalisinin nikatı Zulhuleyfe mevki olduğu ve Medine yönünden gelenlerin Zulhuleyfe'den evvel ihram ve terbiye etmeyecekleri babı. Bize Malik Nafi'den, ona da Abdullah İbni Ömer'den haber verdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine ahalisi Zulhuleyfe'den, Şam ahalisi Cuhfe'den Necla ahalisi kar mevkinden itibaren ihram ve terbiye ederler buyurmuştur. Abdullah İbni Ömer Resulullah'ın Yemen ahalisi de Yemen'le mevkiinden itibaren ihram ve terbiye ederler buyurduğunu bana ulaştı demiştir. 9. Şam ahalisinin ihram ve terbiye etme yeri babı. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine ahalişi Zulhlefiyi, Şam ahalişi de Cuhfeyi, Ned ahalişi için Kânûr menazimi, Yaman ahalişi için Yelâmlemi mikat tayin buyurdu. Bu yerler isimleri söyleme.